Gezi Parkı programında tekrar beraberiz. Merhabalar. Ee, destekçimiz er, Erhan Dündar'a da teşekkür ederiz desteği için. Ve hemen e, Gezi ile ilgili haberler ve yorumlar azalmak şöyle dursun artma eğilimi gösteriyor. Türkiye'de şu anda en çok konuşulması gereken öyle olmasa bile yani medyada en çok en üstlerde yer alması gereken olaylardan birisi doğrudan doğruya Gezi Parkı'nda işlenmiş bir polis tarafından gerçekleştirildiği kuvvetle tahmin edilen ve bu yüzden de pek çok polisin mahkemede olduğu bir skandal olay var. Cinayet olayı var. Onunla ilgili bir skandaldan bahsediyoruz. Bu açık gazet programı içinde de ayrıntılıca yer vermeye çalıştık. Eskişehir Valisi Güngör Özdemir Tuna'nın dövülerek, pusuya düşürülerek dövülen ve yediği day dayan sonunda da öldürülen, öldürülmüş olan Ali İsmail Korkmaz davasıyla ilgili açıklamalarının üzerine haber yapan, sürekli olarak bu haberleri takip eden ve kendisiyle de bu çerçevede görüşen İsmail Saymaz'a bir tehdit mektubu gönderiyor bir e-postayla. Oğlum İsmail diye başlayan mektup tehdit ve hakaretlerle de son buluyor. Yine evet. rahat durmuyorsun diye. Gazetelere baktığımızda gazetelerde pek e, bu haberi ana, e, ilk manşetlerden görebilmek mümkün değildi. İlk sayfalardan da görebilmek mümkün değildi. Çok az gazete vardı. Bizim almadığımız daha doğrusu bugün elimizde olmayan gazetelerin arasında olan e, posta gazetesinde de varmış. E, Esat Bozziğit e, dostumuz Esat Bey'de. Bu durumu bize bildirmiş onu da bir eklemesini yapalım hemen girişte. Ve e, yeni bir gelişme daha var bu konuyla alakalı e, gazetelerde olmayan Eskişehir Valisi'nden yeni açıklamalar geliyor. E, muhabirimiz İsmail Saymaz'a tehdit ve hakaret içeren bir mail atan diye yazıyor Radikal Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyorum bu haberi de. Eskişehir Valisi Güngör Tun'a kendini savunmuş. Mailim sitem içinde İsmail beni hedef gösterdi demiş. Evet. Yani Orwell'i sık sık anmak Yeni Konuş. Bu dilin adını Yeni Konuş evet. olarak vaftiz etmişti. Yani o, üzerinde konuşuruz 1984 da 1984 kitabında Yeni Konuş dilinin esasları uzun uzun anlatılır kitapta. Anladım. Zaten. Ben sadece aurasına in, kapılmışım Büyük Birader'in. O yüzden ben gerçekliğiyle Yokluğu arasında gidip gelmeler. Bu sana bir şey değildi Zaten zaten de şimdi çok sık atıf yapmak zorunda kalıyoruz yeni konuş ilkelerinde işte böyledir. Yani hakikat işte <gülüyor> böyle çapa çevirabiliyor sizi. diye gidermiş. Evet, evet. Özgürlük köleliktir diye devam eder. Zaten e, bakanlığın e, devasa mini truth bakanlığının küçük gerçeklik diye de alabilirsin ya da Bakan Gerçeklik Bakanlığı 7 kat yerin üstünde 7 katta yerin altında uzanan Devasa binanın plaketinde Bu yazar Evet, Sonra benim gibi gafiller de bunun gerçek olduğuna Büyük birader diye bir şeyin var olduğuna Ve özgürlüğün evet. hiçbir zaman ulaşılmayacak bir ideal olduğuna inanırlar Bunu zaten tartışırız <gülüyor> Önümüzdeki günlerde de Vali Tuna'nın açıklamasına geri dönelim yani konuşulacak çok fazla şey var üzerinde. Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'ın kişisel e-posta alasında gönderilen mail, yanlış ve çarptırılmış haberleri sistem bir manada tepki amacıyla kişiye özel olarak gönderilmiştir. Ve medyada ele alış, ele alanış biçimine ilişkin kişisel rahatsızlığımı ifade etmenin ötesinde bir anlam taşımamaktadır demiş. Yani kendisi göndermemişti. Yanlış mı okuduk? Doğru. Ben göndermedim ama hak veriyorum bu demeçlere açıklaması yapılmamış mıydı? Neredeydi o açıklama? Maili ben radikalda vardı. Radikalda vardı. Ee? E, maili ben yazmadım ama içeriğine katılıyorum demişti Vali. E, burada da şimdi maili ben yazdım diyor. Yani bir yani gün içerisinde... şöyle diyor. Bir daha şimdi bakalım. Evet. Serin kandı davrandım. Çok kolay değil ama mail adresi bana ait. Ancak maili ben yazmadım diyor. Ne demek bu? Bilmiyorum. Tataristan'da bulunuyor kendisi. Nürriyet Gazetesi'nden Feyzi Kızıloy, Kızıl Koyun'a yapmış. Gönderilen mail adresi bana ait ama o maili bizzat ben yazmadım. Mailde yazılanların bir bölümüne katılıyorum. Doğru ifadeler. Söz konusu muhabir sürekli bir şeyleri çarpıtarak yanlış yönlendirmeler yapıyordu. Mail üzerinde de aynı şeyi yapmış. Dediğim gibi maili ben yazmadım. Yurt dışındayım. Mail'in e, yurt içi bir haberleşme yöntemi <gülüyor> olduğunu düşünüyor acaba? Eskişehir'e döndükten sonra inceleteceğim demiş. Ama incelemelerine Tataristan'dan da devam ettiği anlaşılıyor. Evet. Tekrar hatırlatalım. Bu mail e, yanlış ve çarpıtılmış haberlere sistem bir manada tepki amacıyla kişiye özel olarak gönderilmiştir. Ve medyada alınış biçimine ilişkin kişisel rahatsızlığımı ifade etmenin ötesinde bir anlam taşımamaktadır. Diyor Niye dava açmıyor o zaman? Meyili kendisi göndermemiş ki. Hayır çarpıttıysa... gazeteci. Yani bir de... Neyse. Hoca yüce gönlünden bir şey olmuş galiba bir gazeteciye karşı vali beyin. Eee... Gönder, gönderdiği mailin tehdit unsuru taşımadığını ileri sürüyor burada da Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna. Yani oğlum İsmail yine rahat durmuyorsun diye yazan kişi kendisi değil Tuna. Bir de yerin altında bir yerin altı var şeklinde biten bir maildi bu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Evet yerin altı da var unutma. Elinde sonunda orada görüşeceğiz diye. Yar altlarından sorumlu bir e, Ya bu yar altı aslında şeyden de geliyor olabilir Eskişehir valisi eskiden e, Enerji e, düzenleme Kurulu'nda e, fosil Yakıtlarla alakalı çalışıyormuş Bu evet. yer altına sevgisi oradan geliyor olabilir açıkçası Yoksa tehdit unsuru içermediği Takdirde bir gelenek bulmak lazım bu sözlerini Ancak bu şekilde çevirebiliyorum ben Çeşitli açıklamalar yapmış Epey bir vakit sarf etmiş Galiba bu sefer kendisi yazmış Ya da bunu da bilmiyorum altında kendisinin imzası var gene Bilmiyoruz Artık onu öğrenemeyiz. Radikal gazetesinin internet sitesinde bu konuyla alakalı uzun uzun eğer okumak isteyen varsa Vali Güngör Azim Tunan'ın e, haber orada oradan da bakılabilir. Evet ikinci büyük e, skandaliteliğindeki olayda bir türlü ortadan kaldırılamayan bir gömülemeyen bir cenaze var ortada. Evet. E, bu da gül suyunda Hasan Ferit Gedi'nin ölümüne neden olan silahlar da bulunmuş. Maltepe Gülsuyu'nda uyuşturucu çeteleriyle e, sol görüşlü gruplar arasında çıkan çatışmada diyor Radikal'in haberinde. Hasan Fırat Gedi'nin ölümüne neden olan silah polisin araması sonucu Tuzla'da bulundu. Olay yeri yani denizde bulunmuş olay yeri inceleme ve dalgıç polisler Tuzla sahilinde denize dalarak cinayet silahlarını çıkartmışlar da sergiliyorlar. İki tabanca ve bir uzun nanlulu silah, tüfek fişekleriyle birlikte bir çuvalın içine konularak tuzla da denize atılmış halde bulunmuş. Bulunan silahların dokuz kişiyi yaraladığı ve Hasan Ferit Gedik cinayetinde kullanılan silahlar olduğu iddia ediliyormuş. incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına da gönderilmiş. Evet. Bu arada İstanbul valisi Avni Mutlu ile Hüseyin Avni Mutlu ile görüşen Gedik'in ailesi Cenazenin gül suyuna götürülmesi konusunda olumsuz yanıt almış. Ee, valinin önünde e, bekleme devam ediyormuş e, dün gün boyunca. Devam etmiş daha doğrusu. Görüşme bitene kadar da çeteler halka hesap verecek annelerin öfkesi katilleri boğacak şeklinde slogan atan e, grubun etrafında polis çemberi alınmış. Niye izin verilmiyor? Bilmiyorum güvenlikle alakalı bir şeyler olsa gerek çünkü Hüseyin Avni Mutlu'nun ne zaman bir açıklamasını okusak hep güvenlikle alakalı olan demeçlerine yer vermek zorunda kalıyoruz muhtemelen yine o şekilde olacaktır diye düşünüyorum ben ee, yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından e, valinin önünden ticari taksiye binilip ayrılmış görüşme hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş ama dedesinin yaptığı bir açıklama var Mustafa Meral'in. Biz cenazemizi gül suyuna götüreceğiz dedik. Bizi olumlu yanıt vermediler, olumsuz cevap verdiler. Ama o bizim sorunumuz değil, onların sorunu biz bildiğimizi yapacağız diyor dedesi. Ve e, cenazenin ne zaman kalkacağız şeklindeki sorulara ise cenazemizi barikatlar kalktıktan sonra kaldıracağız. Gül suyuna götüreceğiz, ondan sonra gazi mezarlığına defnedeceğiz şeklinde açıklamalar yapmışlar. Ve balon uçurmuşlar, e, Armutlu Cem Evin'de bekletiliyormuş e, cenaze. 21 yaşındaki Hasan Ferit kafasına aldığı, kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine aldığı kurşun yaralarıyla öldürülen e, Gedin cenazesi ailesi ve yakınları tarafından öldürülüğü yer olan Gülsüyü'ne götürülmek evet, isteniyor. Bunun için de işte böyle bir e, gündem var şu anda. Aynı zamanda... O kaldırılamayan bir e, Protesto cenaze. gösterileri de var. Gerginliği var evet. Protesto burada. gösterileri de var. Eskişehir'de 100 kişi İstanbul Gül Suyunu'nda uyuşturucu çetelerine karşı yürüyen insanlara karşı açılan ateş sonucunda ölen bu 21 yaşındaki genç için bir protesto yürüyüşü düzenlemiş. Eskişehir Direniş Forumu yazılı pankartlar açılmış. Hasan Ferit Gedi'nin katili e devlet çetesi şeklinde sloganlar atılmış aynı şekilde. Ve e Gül suyunda da ee, dilek fenerleri havaya bırakılmış ve bekleyişte sürüyormuş Evet bir de şeyi de iki haber daha var ekleyelim ee, Bir rapor Bir de açıklama var ee, bir, Kimya mühendisleri odasından bir açıklama var Emniyetin biber gazının Türkiye'de üretilmesine yönelik Açıklamalarını Türkiye ya da başka bir yer fark etmez, biber gazı üretimi toptan yasaklanmalı şeklinde cevaplamış Kimya Mühendisleri Odası ikinci Başkanı Onur Gökulu. Ee, Emniyet Müdürlüğü, çünkü Uluslararası Af Örgütü'nün de girişimiyle e, gaz e, İtalya'nın e, Türkiye'ye gaz ihracının e, durdurulmasını talep ediyordu. Gazetede, gazetelerde e, Gezi'de çok sayıda şey çıktı. Uluslararası gazetelerde de haberleri çıktı çünkü bunun. Gezi'de orantısız bir şekilde kullanıldığı gazete ve televizyonlarda çıkınca da böyle bir şey çıkmıştı. O zaman da biz kendi gazımızı kendimiz yaparız diye hatta benim mil gaz diye de vaftiz etmeye çalıştığım bir tuhaf durum doğmuştu. Ona cevap var işte. Yani Hürriyet'in haberiydi bu. Feyzi Kızıloy'un Kızıl Koyu'nun haberi Emniyet Gazını Türkiye'de üretmek için TÜBİTAK'a rapor hazırlattı ve TÜBİTAK'tan olumlu yanıt alınınca da önümüzdeki yıl üretimle ilgili üretim için ilgili firmalarla görüşmelere başlayacağı bilgileri yer alıyor. Bu firmaları da yakından takip etmek lazım. Kim yapıyor diye. 130 bin dolayında biber gazı kullanılmış, bombası kullanılmış yani hakikaten insanın nutku tutuluyor eğer bu doğruysa ee, Emniyet Genel Müdürlüğü de 100 bin adet daha alacağını açıklamış hmm. ama işte kimyasal silah ve ölüme varabilecek sağlık sorunlarına yol açabileceğini de belirtip kullanımın sona ermesini istemişti. Kimya mühendisleri odasında aralarında bunu pek çok örgüt içeriğinde ne olduğunu da bilmiyoruz diyorlar zaten başvurduk diyor bir haberi bu bir aldığımız bir haber Gökul Gökulu diyor ki bir e, güvenlik bilgi formu bize verilmedi istedik ama içerinde neler olduğunu genel olarak biliyoruz ama tam hangi maddeler olduğuna dair bilgi alamadık demiş sağlık için zararlı ölüme varabilen sonuçları var. Biber gazının Türkiye'ye girmemesini ve dünyada da üretimin durdurulmasını savunmalıyız diye konuşmuş. Evet, ama Biyanetten Beyza Kurulu. Şöyle, şöyle bir durum da var. Ee, hangi şirketlerin bunu üstleneceği ya da ihaleleri hangi şirketlerin alacağı pek kolay öğrenmenin pek kolay olmayacağı gibi bir durumda ortaya çıkabilir. Ama Zira, bundan sonra daha çok öğrenmek için de öğrenmek daha büyük için, gayret tabii, gösterilecektir. Durum da şu. Mesela Thomas İlah ihalelerinde kamu ihale Kanununa tabi olmadığı bu ihalelerin ve e, gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine karar verilen alımlar olduğuna dair e, bu tomaların alınacak olan tomalarında bu kapsama girdiğinden bahsetmiştik. Biber gazının da tomadan pek farklı olmayacağını da böyle bir akla getirirsek farklı bir tablo da evet. çıkmaz galiba karşımıza ama elbette ortaya çıkacaktır. Evet tomaların çıktığı gibi ee, bir de önemli rapor var Uluslararası Af Örgütü demin de sözünü ettik. Bir e, basın açıklaması yaparak e, Gezi Parka eylemleriyle ilgili raporlarını açıkladılar, yayımladılar. Üç ay sürdü yaklaşık olarak sokak eylemleri direniş döneminde yaşanan bilim hukuksuzluklara ve hak ihlallerine değiniyor rapor. Ve yetkililere de çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Yani hükümetin 10. yılında temel hakkı. ...insan haklarına ve temel haklara... ...hala saygı göstermediğini... ...söylüyor. Polis şiddetini... ...orantısız ve gereksiz olarak... ...nitelemiş. Bu da... ...Rengin Arslan'ın haberi... ...şeyden... BBC Türkçeden. BBC Türkçe'den. Ve... ...sokaktaki insanların... ...barışçıl gösteri... ...yaptığını, hiçbir tehdit... ...ve silah kullanmadan bir tehdit oluşturmadıklarını savunmuş ama Türkiye'de toplanma özgürlüğü hakkı şiddet kullanılarak engelleniyor diye de alt başlığı var raporun. Yaralanan, gözaltına alınan ve polis şiddetine maruz kalan pek çok insanın tanıklığını da içer. Yani önemli bir rapor aslında bu. Ve yetkililer genellikle göstericilerin işlediği iddia edilen Şiddet içeren fiillere dikkat çekiyor ama demişler yetkililer önceden bildirimde bulunulmamasını eylemlerin dağıtılmasına bir neden olarak gösterdiği de söyleniyor. Bu sürülen ileri sürülen gerekçelerin uluslararası insan hakları hukuku uyarınca toplanma hakkının engellenmesi için yeterli bir sebep olmadığı da belirtiliyor ve bir bilanço çıkartmışlar. Durum ne? Gezi eylemleri bilançosu yaklaşık 5000'e yakın insan, 4900 kişi gözaltına alınıyor 24 Haziran itibariyle. 3400'ü 31 Mayıs 2 Haziran arasında gerçekleşmiş. Ba Ankara Barosu 950 kişiye adli yardımda bulunmuş. Bu kişilerin 585'i sadece 2 Haziran günü yapılan gözaltılardan oluşuyor. 2 Haziran'da 600'e yakın insanı gözaltına almışlar bir ordu gibi. İstanbul Barosu ise 1200 kişi adli yardımda bulunmuş. 10 Temmuz tarihi itibariyle 8000'den fazla yaralı var. 11 kişi gözünü kaybetmiş, 104 kişi ağır kafa travması yaşamış. Yani bir meydan muharebesi gibi geçen bir olaydan bahsediyorlar. İçişleri Bakanlığı da eylemler boyunca 600'den fazla polisin yaralandığını belirtmiş. Polisin ihlallerine karşı cezasızlık diye de bir başlık var raporda. İhlaller belgelenmiş olsa da sorumlu kişilerin adalet önüne çıkarılmasının düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Adalet sorununa işaret ediyor. Ve yani i, i, polis ihmalleri vakalarında mağdur olan ve şikayette bulunanlardan sadece biri savcılık tarafından ifadeye çağrılmış. Bu da vurgulanıyor raporda. Ve genel bir de şeyler var. E, yetkililere çağrılar. Terörle mücadele yasaları da dahil diğer yasaların barışçıl gösteri düzenleme ya da katıl, barışçıl gösterilere katılmaklarını kullanan kişilere Kullanılmaması kişilere karşı bir toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda ihtar üzerine dağılmamak gibi 32. maddedeki barışçıl bir gösteriye katılımı suç sayan maddeler kaldırılmalı işte bu da demokratikleşme paketinde başbakanın açıkladığı böyle şeyler de vardı rahatlatılacak diye bakalım yapılacak mı yapılmayacak mı göreceğiz polisin çatışmayı güç kullanmadan önce arabuluculuk ve müzakere yollarını kullanması gerektiği, araçların dikkatli dağıtılması sırasında dikkatli seçilmesi ve bir de tüm gözaltı merkezlerine düzenli denetim, izleme, denetim mekanizması yapılması oluşturulup işkenceye karşı ek ihtiyari protokol de uygulansın diyorlar. Evet Kuzey Ormanları savunmasından gelen bir çağrı var. 6 Ekim'de orman katliamlarının derhal son bulması için Çekmeköy Doğa Park'ta buluşuyoruz. Burada ormanı, suyu, toprağı ee, yaşamı savunan tüm İstanbullarla işi bir iş, e, tüm İstanbullarla beraber bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz ve herkesi Kuzey Ormanları savunmasına çağırıyoruz diyorlar ve e, Kuzey Ormanları'nda açılan yara üzerinden 3 Ekim'de başlatıl başlayacak olan e, ve dört gün üç gece sürecek olan bir yürüyüşten bahsediliyor. Yaklaşık 100 kilometre sonra 6 Ekim'de Çekmeköy'de sonlanacak olan bir yürüyüş bu. Yarın bir kez daha duyurusu. Evet, yarın bir yapar. kez daha duyurusunu yaparız ve son bir haberde son bir hatırlatma yapalım, düzeltme yapalım. Hasan Ferit Gedi'nin cenazesinin de saat birde 13'te bugün Küçük Armut'tan öldürüldüğü Gül Suyu'na doğru götürüleceği haberler üzerinden görebilmekte mümkün. Evrensel Gazetesi'nin internet sitesi üzerinde. Ee, bu şekilde yazıyor. Durum bu. Evet, Pek program bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar.